Edebin ilk temeli taharettir. 1- Temizlik imanın yarısıdır. 2- Eminliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Ancak dinde namazın yeri, cesette başın yeri gibidir. 3- Namazı olmayanın İslam'da payı yoktur. Abdesti olmayanın namazı yoktur. 4 Asılırsanız, yakılırsanız, parça parça olursanız bile hiçbir şeyi Allah'la eş tutmayın. Bile bile kasten namazı terk etmeyin. Kim ki onu kasten terk ederse milletten çıkmıştır. Büyük günahları irtikab etmeyin. Çünkü büyük günahların irtikab edilmesi Allah'ın gazabıdır. Sekir veren içkileri de içmeyin. Çünkü o da umum hatanın başıdır. 5. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ey Allah'ın Resulü! Onu işlemekle cennete gireceğim ameli bana öğret der. Bunun üzerine Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ona yakılsan ve azaplandırılsan bile Allah'a bir şey eş etme. Annen baban senin malından çıkarsalar bile yine onlara boyun ey ve onlarla istişare et. Her şeyden seni mahrum etseler bile nasihatlerini dinle. Kasti olarak namazı terk etme. Kim ki kasten inanmayarak namazı terk ederse şübhesiz Allah'ın zimmetinden beri olmuştur.